Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namazdan sonra yapılan tesbihat. Biliyorsunuz beş vakit namazdan sonra yani hal diline tesbih çekme deniyor. Bunun kökeni nedir? Sevabı nedir? Önce bu tesbihatı yapmak namaz dışında bir mesai. Yani namazın dışında ayrı bir sevabı var bu. Bir mesaidir bu. Tezbiyat yapmak. Bir gün fukarayı muhacirinden muhacirin fakirlerinden bir grup veganı geldi, alışmaz yerine geldiler. Medine-i Münevvere'de fukarayı muhacirin denen bir grup vardı. Muhacir Mekke'den Medine'ye gelenler. Başka gelenler. Bu muhacirinin bazı varlıklıydı. Yani parası varmış, altına var. Ona geldi. Fakat elinde altını, gümüşü, para olmayanlar malını satamadı bunlar. Ancak canı kurtarıp Medine'ye geldiler. İşte bu muhacirinden fakirlerinden sayıları değişti tabi zamanla 70 küsür kişi vardı bunlarda bunların barındığı yer Meden Menebrede şu anda Eğlenmenin kabrı arkasında bir çıkıntı var ahşaptan adı Esnaf-ı Sufe denen bir yer böyle orada bir çardak vardı. Yani hurma deri dikilmişti. Üzerinde hurma dalları vardı. Etrafı açıktı ve döşeme, tahta, hasır da yoktu. Toprak altı derhal. Bu muhacirlerin de üzerinde baştan başa bedeni örtecek bir giysi yoktu. Giysi tek yoktu o Bırakın değişmeyi O kadar fakir bunlar. Evleri yok, barkları yok, iş yok o zamanlar, fabrika yakışığı yok zamanlar, çoğu çocuğu yok, hiçbir şey yoktu böyle. Bunlar. bunlar çok zamanlar aç yatarlardı. Bazı Ebu Hureyre anlatıyor Batı rivayet ediyor. Bazı Ebu Hureyre. Ebu Hureyre, o da bunlardandı. O Yemen'dendi kendisi. Devs kabilesindendi Yemen'de. Hayber cenginin yani savaşçının yapıldığı bir dönemde anda Medine Minerva'ya geldi. Yemen'de Müslüman olmuştu. Yani tabi makamındaydı ama. Görünmüştü Aleyhisselam Hazretleri'ne. Bu Yemen'den Hayber Cengi esasında Medine geldi. Bir grup geldiler Orgemen'den. diğerler dönüp gittiler. Hazir i Hureyre görünce yine dönemez muhteremler. Çok en yoksulun fakirmiş kendisi de. Bu anlatıyor bu hadis-i şerifi. Bu fukarayı muhacirenden bir grup Resulullah'ına geldiler. dedi ki Ya Resulallah Bizi önceki varlıklı kimseler, bunlar ahiret alemine yüksek dereceleri kazanarak, ümmete ererek gittiler bunlar ahiret alemine. Yani cehenneti hakikaten kazandılar bunlar. Onların bizden bir farkı vardı eller. bize farkı vardı. Onlar da bizim gibi namaz kılarlardı, oruçlarlardı. Onların farklı özelliği Onların fazla malları vardı. Hacı yapardı, yaptılar, ömrü yaptılar, sadaka verdiler, ikaat verdiler. Allah'ın cihat ettiler mallarıyla, paralarıyla. Sadakayı, carayı yaptılar, silerayı yaptı bunda parayla. Dediler ki, bizim onda yetişimde imkansız, dediler. Üzülmüş hata bundan şimdi, bir kal derden. Eğer maşallah gördü onlara şimdi tabii hepimiz geçtiyle bu kale Allahümşeyyân size bir şey bildireyim mi? Bir şey vereyim mi? Türkler biriyim, ben sebok akıyım. Bu bildirdiğimi yaparsanız sizi geçmişleri onda erişirsiniz geçmişlere, öncekilere. Yani arteme göçmüş, ama yüksek makama erişmiş. Eğer dediğimi yaparsanız onların makamına erişirsiniz. Ve tezbikun ebihi men ba'deküm. ve sizden sonra gelenleri de geçersiniz. Velayik adun, ehtane mümkün. kim sizden daha üstü olamaz, ne yaparsanız. İlla men sana, mislema sanatim. Ancak kim sizin yaptığını yaparsa o da erer. Kavlu, bena Allah. Tabi ne derler? Aman söyle ya Resulallah. Böyle bir şey varsa Onlar peygamber arşaması der der namazı teşhidu buyurdu. Yani şu Allah ve küfrunla derler. Bunu derseniz böyle bakınız. an Allah, Allah. Bunlar derseniz namazdan sonra 33 defa demek ki öncekilerin makamına ulaşırsınız. Yani paranız olmasa da hacca gidemeseniz de ömre gidemeseniz de Allah yolundan malını cihat yapamazsanız da, zekası veremezseniz de imkânı yoksa da, ama bunları yaparsanız yaparsanız, sizi geçmiş öncekilerin makamına ulaşırsınız, akın gece konulara geçersiniz. Ancak kim bunu yaparsa, aynısı yaparsa, o da istiklalı erişir burada. Demek ki. Gerçekte kısa bir şey, kolay bir şey, dili hafif. Fakat Allah katına çok kıymetli. Bu şuna kaynaklanıyor. Bir insan namaz kılmak istedi mi? Eğer biraz daha namaza tam ısırmamışsa, beden soğuk, antamı yok işte böyle. Biraz daha namazda soğuksa. Şeytan oyalamaya çalışır bunu şeytan. Kadınsa ev işleriyle. Şunu yap, bunu yap, perde düzelt, süpür, şu derken böyle de, onu oyalar bunları böyle. Herkese de işte televizyon de, gazeteyle, futbolla, maçla, işine gücünde şey oyalamaya çalışır bunları. Ki bu kişi bakar ki artık namahatı geçmiş bile. O bir ağırlık şeker şeyti ağırlık verir kalbimiz sıkıntı gelir, oh boh der, namazı kılmaz. Şimdi şeytan bir insana böyle oyalayamasa, engelleyemese, abdesti oyalar, abdestinde oyalar bu sefer kişiyi böyle. Abdestin bak olmadı, ağzına su iki kere verdin, yüzüne kuleren kaldı, şunu yıkayamadın derken, kişi onunla meşgul Şeytan bunu böyle oyalar. Kişi namazda dursa bile şeytan bunu yine vesile verir. Abdesini ama de ki namazın olsun. Hoşçakalıyorsun de. Şeytan bunu yapamazsın. Ne bir defa? Kişiyi namazda Allah huzurundan alman çalışır Allah huzurundan. hiç o anda gerek olmayan bir konu bunu kalbine getirir şeytan. Hiç aklına o anda gerek istiyorlar Geçmişteki yaşanan bir olay, hatta ilgili değil, bunu atlaya getirir. Şimdi akıl, beyin oraya verir. Şöyle dedi bana, böyle yaptı, şöyle oldu, böyle oldu, geldi gitti, Yaşın namazı kılavet derler. Bir insan beynine ne yükselse programı olarak, beyin bunu yürütüyor, böyle. Yani kişi farkında olmadan elham okur, zammı okur, bakmıyor. Düşünürken böyle. Hatta insan yola çıkarırken bile kişi beyni yükler program yükler. Ben filan falan yere gideceğim der böyle. Otur edersen başına o anda telefonda konuşurken de, bir düşürürken de farkına olmadan o beyin bunu yönetir. Sağsa şeydir o tabii böyle. Namaz da böyle. Yani kişi namazı kılar. Secde gider gider ama tabii namaz olmaz mı böyle. Şimdi Din insan, şeytan bunu yapamadı. İmanın kuvvette. Yine şeytan oyalama çalışır, hemen kendini taparlar. Biri şeytan beni Allah'ına almaya çalışıyor der böyle. Hemen kendini toparlar, konuyu yarı bırakır. Yani onu tamamlayayım demez. O hesabı çözeyim demez. Hemen o konuyu kapatır, kendi namaza ve kendisini. Şimdi ne yapar şeytan, namaza selam verdi mi, tamam işte namazın tamam, tesbih çekmesi olur, o sünnettir, o olması olur. Hemen kalkar, dışa çıkarmaktır. Hatta Cuma'dan Cuma Cami'ye gelenler bile, yani haftada bir Cuma'dan Cuma Cami'ye gelenler bile, tabi hep görürüz bunları. Varzı kıldığı gibi hem ayağa kalkıyor, çıkacak yere bakıyor bu şekilde böylece. Bir gün merak ettim. Acaba bunların işi mi var bu acеле bu kadar? Emin olmuyorum. Bak dışarı ayakta su abet, kenarlarında böyle. Muhareb, ağzını kıl, sünnetini kıl, tesbihatını yap, okmadan böyle. Şimdi şeytan ne yapıyor? Kişinin namaz kılmasına abdestini engel olamadığı Namazda bunu fazla oyalamadı, ne yapar? Namazı kıldığı gibi işte bir acelecilik, bir telaş. Hemen böyle kalkma böyle. Sanki deprem oluyor böyle. Adem bulmuş böyle. Hemen kalkma. Şeytan bunu da yapamadı mı o zaman şeytan çaltıyor mu telenler? Çaltıyor. Bu nedir işte? Tesbihat. Namazdan sonra şeytanı kahretme böyle. Yani şeytanın bu aslında böyle. Şeytana kahretme şeytanı. şeytan böyle taşlama. Şimdi namazda sürenin hepsini kıldı. Bir de tesbihadan çekiyor. Nasıl? Yavaş yavaş. İşte böyle sinire sinire böyle çekti mi şeytanın patlar. Rabbi bir melek gönderir kullar. Herkese böyle. O anda. Rabbim melek gönderir. Melek önüne geçer böyle. Melek hep buna dua eder. Bu kişi oturdu oturduğu süreci namazın sonra. <fillet> Allahümmeğfir lehü Allah hü der. Hep bak. Allahümmeğfir lehü Allah afet bu kulunu melek. Allah'ın buna merhamet rahmet eyle buna kullar. Böyle. Böyle dua bu da böyle. Şimdi günümüzde muhtemelen der. öyle insanlar çıkıyor ki ortaya yani ilahiçi akademisyen şu adında İslamı yaşamayanlar. Evlerine İslam girmeyenler bu tipler. Yani eşine bakın, kızına bakın, yapısına bakın. İslamı yaşamayanlar evine, yurduna İslam girmeyenler sırf akademisyen unvanı altı arkadaşlar sığınıp belirli kanallara çıkılan tipler. İnternet aracılığıyla vasıtasıyla tablolar, ne yapıyorlar? İslam'ın çok şeyini böyle yitirme. Evet şey. Şu Kur'an'da yok, şu Kur'an'da yok. İslam'ın dört temel kaynağı vardır, dört temel İslam'ın kaynağı vardır. Biri kitap, Kur'an. İkincisi Sünnet, şehadet üçüncü ismail ümmet öküz fukadır böyle dört tane temel direkt oturmuştan oturmuş, oturmuş böyle bir şey bunun amacı ne aslında Hindistan'a çıkan bir bir saplık hareketi bu yani Kuran göre İslam şu Kuran'da yok diye çıkan bu hareketilik bu saplık hareketi aslında çünkü Hindistan çıkan bir şey İngilizlerin teşbih çıkan bir şey bu bunun amacı şu işin bana Efendim bu Kur'an'da yok. Şöyle bırak. icme böyle kurarsa bırak. Yani İslam üç tane dilini yık kutmak tek Tekdiri sallan İslam verirler. Tabii sure ne olur? Kur'an-ı Kerim meal veriyorlar Kur'an-ı Kerim. Meal verirken on tane Kur'an belli yere koyunuz mu derler? Hepsi bakınız kelimeler farklıdır mı derler? Yani bu çevrim meselesinde anekeri kullanılmaz. Buna ne yapalım şimdi? Böyle kelime oyunu ile Kur'an-ı Kerim'de da bu şekilde böylece. Gerçekte her sünnetin Kur'an'da bir işareti vardır müteahhimler. Kur'an'a bak açık kelimedir, bir ibaredir. Açık kelimedir. Ekmemiz de namaz kıl. Nasıl kılacağını namaz ama izah var mı? İza olursa eğer bir tek namazın ayrıntıları, yani ayağa kalk, kıbleye dön, elini kaldır, tekbir al, Süleymaniye oku, elini bağla, aklına bütün anıta girirse, o zaman Kuran-ı Kerim'in hacmi kadar bir kitap daha gerekirsin. namazla ilgili. Oruçla ilgili, harzla ilgili, kurbanla ilgili, ömreyle ilgili, her evli konu ilgili muhtemelen. Yani Kuran-ı Kerim'in en aşağıya 100 kat olması gerekir. Kur'an-ı Kerim'in hacminin 100 katı olması gerekir. O zaman bu Kur'an-ı Kerim lezverinir, yanlış anlaşılmaz elbette. Rabbim Kur'an-ı Kerim peygamber indirdi ve onu görevlende açıklaması için bir şekilde. Şimdi bu kesin bir var mı Kur'an'da acaba? Var. Nasıl var? Madedine bir işaret. Bir ibare değil, bir işarettir tamam arkadaşlar. Kaf ay 30'da. Semul'la. Ve nebi yürüyor ve minel fessebihu ve bar sucud. Ve minel leyli fessebihu. Ve minel leyle. Buna min mini tebziye. Gecenin bir kısmında da fessebihu Allah'a teşbihle. subhanallah de. Daha ve bar sucud secdelerin ardından da. Burada secdenin anlamı geliyor. Namazın ardından da Allah tesbih bak. Ve etbariz, suçud. Resulullah Aleyhisselam'a ne koymuş zihniyet olarak? Kur'an-ı Kerim'den dayanır mı Ama bunu anlayamaz tabi bu. Bu Peygamber ayeti de böyle şey. Böyle şey. <gülüyor> Şimdi tesbihin sıhhabına bakalım. Tabi anlamını söyleyeceğim inşallah. Adı i Şerif-i Kürmezi ve Beyhakî'de. Yarı semadetleri ettisi bihu nüsül mizan. Et tesbihu tesbi yani subhanallah demek. Tesbih mastar. Araçtan mastardır. Sebha ise bihu fiinden gelir. Tesbiha esbi sebha kökünden gelir. Sebha Allah şubhanallah demek. Fakat buradaki tefil babanın Bağbat'ın binası tekstil içindir, çokluk içindir. Yani çok çok tesli etme anlamına geliyor. Et tesbihu, tesbih etmek, yani sübhanal demek, sübhanal demek, nısfül mizan, mizanın yarısı. Mizan tartı, baştaki tartı, üçgen, terazi. Bunun yarısına bedel oluyor. Bakın çok kısa böyle, Sübhanallah, bu kadar kısa böyle, anlamını aşağıya bilerek şimdi yavaşça, tefekkürle söylenirse, sahabı çok mu çok büyük muhteremler. Bazı zikirler vardır, ibadetler vardır, Dille hafif, kısa, kolaydır muhtemelen. Fakat bunlar Allah katında çok değerli oluyor bazıları böyle. Bunlar bir de Süleyman Allah'ın lafzı Her şey böyle. Mesela madenler de. Düşünün ki bir tır hurda demir. Demir madenleri böyle. Hurda demir, bir tır, dolu. Bir avuç altına değer mi bu? Deşer mi? Yok, mi? Altına maden, o tapudan çıkıyor. Demirci o tapudan çıkıyor böyle şey. Hepsi maden bunların böyle. Bir avuç bırakın da iki üç tane altına, ona, ona ver, altın buna vermez ya Demek ki bir tesbih nedir bu? Allah nefsi. Bir yarısına bedel. Velhamdülillah elhamdülillah temle uhu. Arkadan da elhamdülillah gelince, zanı dolduruyor, tam oluyor böyle. Yarım yerma, iki, iki yarım e bileştiler. Elhamdülillah. Ve tek tekbir. Tekbir, Tek bir, bu da aynı mazardır. Keber yüke fiilinden gelir. Bu tefil babındandır. Allah'ı büyükleme. Yani allah Ekber deme. Yemlevi, bu da doldurur mabeni semayı vererdi. Yer gök arasında dolduruyor. Bunun sevabı var. Yer gök arasında dolduruyor. Dışarı. Bir tek allah Ekber. Evet. Peygamber Annesi ona gelen İlk inzil ayeti, yani görev başlama ayeti deniyor buna. <gülüyor> Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri evine gelirken bir melek göründü ona yolda. Çok heybetli ama. Henüz daha tebliğ göre başlamadı daha. Emri gelmedi yani. Peygamberimize bir ürperti geldi. Tüyle diken diken oldu, içi sarsıldı. Titreme geldi peygaması, titreme geldi. Eybe geldi kendisine. Yani bu aslında bir tabi cezbe deniyor buna. Cezbe ne diyor? Cezbe çekim demektir. Allah'a çekilme bu. Kul Allah'a çekildi mi kul değişir muhtemelenler. Kul kendini unutur. Kul her şeyden geçer böyle. Kul cezbe geldi mi çekim, çekilme böyle. Kul Allah'a Allah de yana, Cesbeye gelir bu arada. Peygamber evine geldi. Bir arkadan titreme geldi. Dedi ki eşine Ya Hatice Ya Hatice Biz deriz Hatice. Aslında Hadice a H ile duru. Bir de dal. hadice Dedi ki Ya Hatice Destrune, destrune örtünme örtün hüküm altı üzerime. Herazları harcı kaldı o yere. Ört üzerime. Örtün örtü. Ya varırsam gelişmektedirler. İkili karşısına ilk inzihareti yani tebliğ görüyor başladı. buyurdu. yerde Rahîm. Ya eyyühel müddessiru ey müddessir Örtüye bürünen, örtüye bürünen. Büründü örtüye değil Ey örtüye bürünen kum, kalk, kalk. Sen yatmak için yaradılmadın. Kalk, göreve kalk. Fe endir, fe takibiye. Hemen inzara başla. İnzar korkuyla uyarma. Mekke hepsi müşrik ama böyle. Hepsi müşrik Mekke'leri böyle. Onun hatta yok şu anda. Onun için inzar başladı. Fe yani inzara başla. Ve rabbeke fe ke bir. Alka hemen tegür bu. Tegür ayak altı. Kum da ayak altı. Ayağa kalktı. Ama Risalet makamına bir anda çıktı. Çıktı. Tabii yer, gök hepsini görüyor. Her şey açıldı. Her şey açtı Peygamberimize. Ayet devam ettiği Rabbinin tekbir an. Devam ediyoruz. Allah-u Ekber dedi. Ama konu uzatmayacağım fazla. Konu dağıtmamak için. Demek ki bir tekbir Allah-u Ekber ne yapıyor? Yer bir varırsan dolduruyor onun sevabı. Hakkında korku mu sevabı? Korku demek iyi değil de gerçi de korkunç demek de yani böyle Yine bu Aleyhisselam dediler bizlere bununla ilgili Haşa i Müslim'de ne Ben sebbi Allah'a kim Allah-u Teala'yı Celle-i ederse Allah'a ne derse Sübhanallah Sübhanallah <gülüyor> Bazıları bunu pevkıyorlar, Sübhane yapıyorlar Arapçada harfi yok muhtemelen. P, Ç, J yok Arapçada böyle. Araplar Çin demezler. Ç olmadığı için sin derler. Sin, biz sin. Sin derler Çine. O da sin kullananlar. Mesela general yok. Cemile general derler. general derler. General derler. Şimdi süp P olursa anlam bozuluyor muhtememler. Bozuluyor. Şimdi hazinedir bu tesbihat. Anahtarı var bunun böyle. Anahtarı işte bu sübhan kelimesidir. Anahtarı. Ama anahtarın bir dişi yağma olsa açtınsa bir şey oldu mu hazineyi açamak. Olup da döneceğim anahtarı böyle. Açamak. P'dir B. Sübh. Bir de bazıları kavur kola sübhanallah, Subhanallah. O zaman sat olur bu. Subhanallah da sat olur. Böyle bir sin. İnce okunur. sübhan Allah Sub olursa ne olur? Sub, sabah kökünden gelir. Yani sabah anlamına geliyor. Allah'ın sabah anlamına geliyor. Böyle. Sin ile ince ve be. Bir kimse Allah'a teşbih ederse fi dübürü külü salatîn her namazın ardından. Namaz dışında yine sevap ama namazın ardından sevabı katlıyor bunun Kul abdestini aldı, işlerini bıraktı, uykusudan kalktı, israatını bıraktı, öyle de yemek molasından, yemenden, vaktinden çaldı, kişinin yaptığı namaza geldi. Geldi namaza, namaz kılıp bitirdiği halde bunu okursa. Nam oradan Selamsiine 30 defa Selamsin ve selasine 30 defa Allah tesbih ederse 33 bak Eksik fazla olmayacak ama. Dişleri eksik fazla olmayacak. 30 defa Allah tesbih etti. Bir sübhanallah. Ve hamdallaha ak Allah hamd ederse ne derse elhamdülillah. Selasm ve selasi ne? defa etti 66. Ve kabberallah'e ilerliyor. Allah tegu derse, Allah bederse selasm ve selasi ne? 300 defa etti 99. 100'si olmaz mı olacak. Rakale tamam mı e? Bizi şöyle tamamlar, bizi. La ilâhe illallahü vahdehu la şerîke leh lehü'l mülkü ve lehü'l hamdü evallahü en kadir bi'l-derse. Günah ve hataları silinir, af olunur, bağışlanır. Günahlara bağış, af olur bir böyle. Hem amel defterinden silinir. Hem göndeki karazlara gider ''Ven inkâr zebedil bahri deniz köpükleri kadar günah olsa, bunda günah sagaydırı bunlara, bundan onda bağış bakın Yani burada kul esafı da demiyor burada. Yani burada bir tabi kelbeciyor burada böylece. Ama namazın ardından bak, namaz kıldı, ibadet doymadı beraberce. Burada bir sabrım imtihanı burada böylece. Oturdu, tabi Ayet-i sonra, Ayet-i Kürç'ten altı geçmişti bu konu. Şimdi bu dönemler nasıl ki bazı gıda uyumadık gıdalarda. Mesela bu gıda uzmanları bunu verirler bu şekilde. İşte şunu, şunu, şunu, şunu beraber yiyeceksin derler böyle. Tek gıda insan cehirler böyle. Yine ilaçta da böyle, uyum ilaçta vardır böyle. İlacın formülünde bir uyum vardı böyle. Şu kadar gram, şu kadar gram, bu karışıyor böyle. Aynı şey yıbanette var böyle şey. Yıbanette var böyle şey. Önce ayetleri kürsü okunuyor. Ayetleri kürsü okunuyor böyle. Yaşarız elhamdülillah, anlıyor ve çalışıyor muhtemelenler. Kul, onu okuyacağı ne yapıyor? Mevla'yı tanıyor, biliyor. Allah birdir, o hay-i Odur alemi yöneten ebedi hayat var olan odur. Mülik, yer gibi onun emni tasarrufundadır. Böylece. Onun kürsüsü bütün samayı, arzı kaplamıştır böyle. Her şey denetiminde, kontrolünde onun rızasına bağlıdır Her bir zerre cihan böyle. Allah'a bu güç gelmiyor. Arkada ne geliyor şimdi? Şaşkınlık burada. Kubra Mevlai biliyor böyle. Mevlai biliyor böyle. İdikat gökler, böyle. ay, güneş, yıldızlar böyle. Alakşiler böyle, böyle. Her biri Allah tesbih ediyor her biri böyle. Yer, gök, İslam konu geçiyor. Bilmem konuya, yer, gök, canlı cansız heşalı tesbih ediyor. Böyle. Hele göklerin, yıldızların zikirleri muhteremler. Yer göre çınlıyor herhalde. Sübhanallah onun böyle. Şimdi bir insan ne yapıyor? artık okudu, Allah bildi. O Allah direceli hayır kayyumdur böyle. Ebedi olan odur. Kayyumiyet, bütün alemlerin dengede tutan böyle, düzeninde tutan böyle. Kesin egeminin hakimiyet böyle. Bir zerre başı boğuş değil mi? Bir virüs mikrobaşımız değil. Ki o Allah gerejali ezelden ya takdim yazmış insanın ömrünü. Ekmişin ömrü kapı verdiği bir yerden. Küçük i̇şte, ağzıldı, öçüldü, şu oldu, bu oldu, el tuttu, nol tuttu, şu işte, kabunu tuttu falanlar falanlar mikro kaptı. Hastalandı gitti mesela. Yokmuş o Ve vallahi azim müteemmiler bir zerre, bir hücre, bir mikroba, bir virüs, bir bakteri başıboş Allah'ın denetiminde, kontrolünden tam ve kesin egemenliğini vermadılar. Yani dilediği kadar gelir dilediği kadar. Daha mesela hücre kapabilir böylece. Ama bedenimiz savunma sistemi var. Hakikatler var Hatta bedene mikrofaza girince beden ne yapıyor? Omurilikte akı üretimi hemen hızlanıyor mu tabii. Hızlı önüye veriyor bak. Savunma verir, onlar koşuyorlar. <gülüyor> akı onlar bunlar yutuyor onlar böyle. Yutuyor işte sindiriyor onları ben mikroflara verebileceğim. Böyle Rabbim dilidi burada Yardım ediyorum ortaya bak. Şimdi kul okuduğu ayet-i kürsi'yi Allah bileceği Celalühü. O bizi yarattı. Mülük onun, egemenlik onun, her şur emni denetiminde yine sonu kvalıya dönecek. Başka hepsi hayal, masa, rüya. Aç gözün, kapak gözün kurtarır. şey yok başka. Hepsi başka bir hayal böyle. Kişi koşmuş, koşuşturmuş, belli bakanlara gelmiş, mal mühsevets satürü olmuş. E, o kadar genişlemiş gene geniş bir şey böyle? Kesebim kendisi bilemez. Kaç tane muhasebecisi vardır. Hesabını göre bunların böyle. Ama uçak düşer, bir ormanda, dağda, çölde ölü oturuyorlar. Trafik kazası olur, bir araba çarpar, paramparça olur. Yanlar bir arabada bir hatta böyle. var bunun? Sıfıra sıfır, elli bir sıfırı oturuyorlar. Hiçbir şey yok. Böyle. Öyle bir şey yok. Böyle. Karşı bu şekilde böylece. Şimdi bunu ne yapıyor burada? Hayat-ı sonra ben de diyor, makamı hayret. Yani şaşkınlık makamı böyle. Artık kulun hafızda hayaline sığmıyor Allah'ın kul azameti büyüklüğü. Yerin gökte büyüklüğü sığmıyor. Şaşkınlık, Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Allah'ım seni tesbih ederim, tenzih ederim. Nedir anlamı tesbihin? Tenzih. O da rabb Nezahat. Allah'a her noksanlıktan münezzeh kılma. Noksan sıfattan Allah-u Teala'ya. Sübhanallah. Allah'ım sen her şeyi görürsün. Her şeyi bilirsin. Her şeyi işitirsin. Her şey gücün yeter. Mesela biz işitiriz, duyuyoruz ama sınırlı. Mesela kişi uzakta biraz, tarlada, bağda, bahçede, şurada, burada, komşu mesela bahçeden bahçeye, camdan cama, balkondan balkona konuşacak, uzak biraz, kulağım falan e, duyamıyorum pek der böyle. Evet, bize de işitme duygusu var. Biz Allah bunu vermiş diye rica ediyor. Ama kısıtlı mıdır. Belli ölçüde, belirli bir sos, ses tonları vardır böyle. Bunu da işleyebiliyor böylece. Sonra bizler bir kişiyle konuşurken araya çocuk giriyor mesela. Anne işte baba şöyle birbirine yavrum biraz dur bakalım. Ele bir konuşayım bakayım mı da? Bakmadı. Bizler konuşurken ancak bir kişinin konuştuğunu duyup anlayabiliriz böylece. Araya çürü girdi, biri girdi, öbürü girdi. Karşıya gitti. Karşıya gitti efendim. Bakın. Yani bir örnek bunu vereceğim Düşünün ki Hüseyinemler şu anda kürazda bulunan, hayatta olan ehli imandan. Kim bile kaç milyar kişi aynı anda Allah kulluk ediyor. Kimi Kuvan okuyor, kimi namazda Allah'a kimi tesbih, zikrediyor, Allah diyor, kelimeyi tebi çekiyor, tesbihat yapıyor. Ne yapıyorsa Hesni evladım. Görüyor, biliyor, duyuyor bu temelde. İnsanın dışında uçan kuşlar, uçan, hele kuşların zikri, kuşların zikrileri böyle. Bilhassa sabah, güneş donmadan önce, ağaçların günü önce, yazın bakın kuşlarının dışına onlara önce, ağaçların günü bakmadan önce, kuşların onda bir imamı vardır, önder, öne geçer. Bir pavaf edelim tabi böyle, böyle. dövendelim böyle, böyle, öterek böyle. onların bu namazı ve zikirleri bu tabi böyle. Onlara bak, onların sana çok fiiz almışlar kuşlarına böyle, böyle. Bu kadar uçan kuşlar, yerdeki karıncalar, ormandaki vahşi hayvanlar, denizdeki o, her denizdeki varlıklar, balinadan artık en küçük varlıklara kadar, platonlara kadar, her biri onun bu demek zaten. gazlar yani. Akan sular böyle. Bütün dağ, taş, her bütün her şey Allah zik ederler. Allah'ca hepsi bunları görüyor, biliyor ve duyuyor böyle. İşte bu gerçektir var Allah, Allah sen noksanlıktan öyle zehir seni verirsin kati. uzak soluyor. Yani şunu görmüyor, şunu bilmiyor. Uçaktaydı muhtemelenler. uçak bir arıza oldu. Anons yapıldı. Cemrelere bağlayınız, işte telaş etmeyiniz, oturun yerinize. Ufak bir arıza var. örüm O anda bir telaş olur uçakta tabii. Korku olur. Havada kişi. telaş olur. O anda kim yalıyor? insanlar? emin olun muhtemelen ki Ben mesela o depremde, Armağan depreminde kutu tutun muhtemelenler, deprem gitti aşağı iniyoruz, üstte oturan bir kadın, tam sosyete, çürüşü var muhtemelen öyle öyledi bu şekilde. Yani belki alnı secdeye görmeyen bir kadın, emin olun muhtemelenler, kandıgın böyle kandıgın La ilahe illallah, la ilahe illallah kalın böyle. böyle. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Depremde kimi yalvarıyorlar? Yani ateist bile hiç birini tanımayan ateist binapir anda Allah'a dua edilir. babası Ulaşan bakanın babası dayısı Havayolları Genel Müdürü dayısı onu yalvarmaz mı tebbi. Hatta tabii havalandan uçtu, bildiriyor, işte uç arıza var, sonra iniş yapacak bu şekilde böylece. Ne yapıyor? Yutfaya geliyor ambulansa gelirler, gelirler. önlem alıyorlar ama herkese bakıyor, ne olca bakalım nedir? Hek acıbat tevhid. Yani bakan da, havula gelen müdürü de, içindeki yolcular da, havalandan uçtu, perspektif aciz böyle. Herkese bakıyorlar, ne olca bakalım böyle? Ne olca bakalım? bakıyorlar. İşte bu da sübhanallah. Allah'ım sen her şeyi görüyorsun. Göz aşikar yok Allah'ım da. Elindeki şey böylece her şeyi biliyorsun Rabbi. İnsana gelenleri İşliyorsun. Bir de her şeye gücün yetiyor. Sübhanallah. Sübhanallah sübhanallah. Yalnız bunları yavaş yavaş yani tane tane söylemek lazım oturanlar. Kulun bundan faydalanması için beni alıp tespit, sıvam sıvam sıvam, sıvam sıvam, sıvam, koyacağım tam. E bu, oyuncak o tespit, boncuk. Onları çekmek, onları şu da işte oynarlar, oynarlar, der. Aslında parmak daha iyi muhtemel, parmaklar daha böyle. Parmaklar şahit bir otuka maaşlar mıhtemel? Yapamayan tespit çekebilir. Onda izin var, ya da, parmak daha iyi muhtemel bu şekilde. Ama böyle tane tane böyle. İlahi sondaki hey çıkması gerekiyor. Sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah. Efendim diyor ki bazıları işte camide müezzine yetişemiyorum. Yetişme. Müezzinden sana ne? O da bir cemaattan biri. Cemaatine sabah farz namazında imam tekrar aldım imam uyuyordu. Sena verdi mi? Herkes sebe muhteremden. Müezzin olacağı cemaattan biri, onun farkı yok belice. Efendim şimdi ne yapıyor günümüzde? Türkiye'de bu muhtemelen, yok başka yerde. Yani çoğu birisiniz, Arabistan gidenler. Ne yapıyorlar şimdi Türkiye'de? Herkes bekliyor. Aykırı okuyor, bekliyor. İmam da bekliyor. bak. Düşünün ki Resulullah imam Bilal-i Ahbeş'te müezzin. Resulullah, Bilal-i Ahbeş'te emir bekliyor. Sıfırmalı bekliyor. Saçmalı muhtemelen. İmam da bekliyor, yani tesbih bekliyor. Sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah bekliyor bu şekilde. Bitiren duruyor, bekliyor. Elhamdülillah, komut. E, kim veririz? Cemaati bir muhteremden böylece. Ona uyumamak daha eftar muhterem böyle. Bidattır bu. Yani uyumamak daha iyi. Ama dengelirse başka böyle. Herkes mühserbeye kırmışlar böyle. Yavaş yavaş. Otur üç defa, sübhanallah. Eksifat yok ama. 30 defada Elhamdülillah. Bakın buradaki uyumu. mu? de imtizaç. Önce ben. Allah'a bilahat Şaşkınlık. Bakalım hayret. Sübhanallah Allah'ım. Ne sübhan sen Allah'ım böyle. Her şeyi gören bilensin abi. Sonra Elhamdülillah. Çok şükür. Benim Rabbim var. Ben, Allah var benim Allah'ım var böyle. Allah nimetini görüp onu şükür ederim. Burada bir yanlışlık şey yapıldı. Elhamdülillah diyor bazen. Elhamdülillah diyorlar. Elhamdülillah bak böyle. Anlam bozuyorlar. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. 30 defa böyle. Yavaş böyle. varsın ve edin bitirsin iman duası yapsın. Sen iş yapma bu teremler. Onların takibe olmasın. Kendi başına Allah katnisi al bu kablosu. 30 defa elhamdülillah, elhamdülillah. Şimdi geliyor bir Artık Allah'ı bildi. Öyle Allah büyük ki yeri göğü yaratan, alemin Rabbi olan, her şeyi yöneten böyle. O Allah sübhandır. Hamdü sen Allah'a mahsustur. Yani elhamdülillah bütün övgüler, medihler Allah'ın hakkıdır. Elhamdülillah. Şükür ayrı, elhamdülillah ayrı muhteremden. Şükür, ya karşı olur, ya insan kurtulur. Mesela, kişi çarpıyordu, çok şükür kurtulduk, çarpmadı. Ya şifa buldu, çok şükür, şey, elhamdülillah. Şükür, nimet karşında olur, ya kurtulun, kurtulunca olur böyle. Elhamdülillah, övgü medih. Allah Allah'la Şan'ı övgüye layık oldu işte övgü övülür. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Mizan doluyor bak, mizan doluyor mu? bak. Cibanda yaş doldu. Mizan doluyor. Şimdi bu arada Allah'ın büyüklüğüne kulak kaldı o akanda böyle. Tegrib vakamla geçti kul. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah Ekber, en büyük Allah Allah'ın acaba büyük sensin Allah büyük sana mahsustur 30 defa etti 99 yüzü tamamlayacak uzun kemi tevbit ile la ilahe illallahü la burada da nefi olumsuz anlamı geliyor İlla Allah, Allah'tan başka ilah yoktur. La, önce nefi, la ilaha. Önce bir kuramadır, bu dönemler fıkıhta. Önce defi zarar, sonra cel menfa deniyor böyle. Önce defi zarar, önce zararı gidermek, ondan sonra menfaat yapmak. Bir yanıyor. Onurulmaz onda yanan yerler. Önce yanı söndürülür o taraftar. Şimdi kulundan kalbinde kulun kalbinde ilahlar vardır kalbinde. İlahalar böyle. Herkes taşı tapmaz. Herkes tapmaz. Ama tapında vardır. Paraya tapar. O çok paraya, aşırı bir tutkunu var paraya karşı böyle. Kadına karşı, işte eşeğe karşı, çiçeğe karşı Ağzı aşırı varsa buna da gizli put bunlar muhtemelen verir. Rabbim kulun gönlüne başka şeyin istemeyim Mevla muhtemelen der. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı emretti. İsmail'e kurban et bana. Kes! Kurban et. Neden? İbrahim Aleyhisselam oğlunu çok seviyordu İsmail Aleyhisselam. Biricik oğlu. Bu batellerinde dünyaya geldi. Onu çok seviyordu. Ondan evvel gönlünde bir Allah vardı İbrahim batelinde. Bir de Allah vardı. Dedi ya ateşleri kasıb bir Allah. Allah'ım her bir ve Allah'ım vardı der batelinde. Ham olunca onu çok bir sevdi o batelinde. Eve geldiğinde hemen kucak alır. O okşar, hep sever, okşanan bölüneceği. Rab istemedi o teamları. kes kubara. Abi bıçağın boynuna götürdüğü minada, bıçağı boğazına dayadı ama Rabbim kesmedi bıçağı. Yada yani buyurduk, ''Ya İbrahim, ben sana muhabbetle kes, buyurdum, o anlama geliyelim, meccas Şimdi demek ki kulun gönlünde muhteremler gizli kulta var, gizli. Kimi devizi, altını, doları, şunu, bunu, parayı, marayı böyle ya yani hatta. Yemez bile böyle. Buna biriktirir, sayar, şey var oraya buraya bunu koyar. İşte evinde, eşyasında, şunda, bunda böyle. Kalpte, güne de böyle Allah'tan başka gizli putlar vardır böyle. Bunda insana şirke götürmez ama Allah bunu istemiyor muhtemelen. Önce, La ilahe Buradaki la tasavvuf da süpürge anlamaya geliyor. Yani sözü kolak değil de yani tasavvufi terimde la süpürge diyorlar böyle. La ilahe ilahları süpürüyor. Kalpten böyle şey. şey sevgisi, ara sevgisi, kadın sevgisi, kola sevgisi, evlat süpürge, aşırı sevgileri ne varsa altı süpürüyor kalpten böyle. La ila hepsini böyle. Dünya sevgisi, kimi oyun sever, Futbolü sever. şu an tutar. Onun peşine canını verir, malını verir. Kışın karda, tüklüde gider orada, bektir orada, sadece bektir onları verir muhtemelenler. Hatta kavga, dövüş eder. Baştan şişe, şişe gelir, verecek. Hep bundan gizli kutlar kulmuş Kulun yaratıldı. Allah yeter mi? yeter Allah konusu muhtemelen. Allah konusu yeter Ben istemiyorum bunları. La ilahe, süpürük hepsi atıyorum o futbol takımlara çıkıyor. Hepsi bundan çıkıyor kardeşim böyle. Katimiz eniyor. Ondan sonra İllallah. Allah sevgisini, inancını gösteriyoruz kardeşim. Yani kelime tevhid şu anlamlı göstermek anlamı böyle böyle. Önce bakın defiz zarar. Tencereden bir taba koyacağız. Ama yemek tabağı yıkanmamış, kirli. Çift tabaka elimize de hemen koymayız yemeği. Altı. Önce tabağı yukarıs, kirini, istir neyse onları atını gideriz. Ondan sonra yemek koyarız bence. Önce bak Arapçada Kevni tevit önce la ilah diyor. La ilahi billah yok sema. Kalp boşalıyor. Kişi bunu inanışla söylerse ona da gön bunu haz diyorlar böyle. La ilahe illallah. Hatta La da böyle başını sağa çevir böyle. La ilahe atar böyle bunu, arkası atar böyle. böyle. La ilahe illallah. Vahdehu. Bu teki dengeliği böyle. O Allah birdir. Bu da hal. Onun için dal üstüm orada, vahdehu. Allah bir olduğu hale bir. eşi yok, dengi yok, benzeri yok böyle. La şerikele. Hiçbir şey olan şerike orta değildir. Olabilir mi ya? Kim olabilir ya? İnsanlar insanın tapınıyı Vay filan kurtardı, ülkeyi kurtardı, şunu, şunu bunu yaptı. Nereden gelir dünyaya? Ana karından gelmedi. Bir damla suydu ya. Ana karından, üreme organından geldi. Altını işledi, bunu aktı. Kustu. Pislik sende böyle böyle. Sonra ne oldu? Öldü. Çürüdü leş oldu, tapa dönüşmüş tabii. İla olur mu? İla olur mu tabii. Peygamber ile olur mu? Olmaz tabii. Hristiyanlar İsa'yı diyor, ilah diyorlar aşağı. Üste üçün üstü. Teist diyorlar, teist diyorlar böyle. Onlar birkaç fırka, bir teist. Yani onlar üç ilah var, bir aşağı İsa. Başkaca bir Allah'ın oğlu. Yani o da Allah anlamına geliyor, oldu demek tabii. İslam'da tevh-i bak. La illallah vahdehü Allah bir olduğu halde buradaki vahdehü de anlamda çok geniş. Mevla esmasında, efvalinde, hâkâmında hepsine böyle bir böyle. La şerikelleh onun şeriki ortağı yok. Dengelot muhtemelen. Filler, balinalar, aslanlar, kaplanlar, ay, güneş, yıldızlar, ateşler, dağlar, taşlar bütün varlıklar Hirsal'ın emrinde denetim altındadır. Hesb-i önemli işte herhalde. Delam ve şemse, ise ve kamer ölümü sahrı bi emri vakı. Ve şemse, güneş ve lıkamar ay ve nucum yıldızlar müsahharat-ı emri emrine tam bu önemli işadır Yörüngesinden bilmiyor, ayrılamaz yörüngesinden. Nebeşi böyle, devriye. Dönecek böyle, o devriye böyle. Memuşadır böyle şey. Lehumük, büyük onundur. Mülkiyet onun. Onundur. Yer, gök, cennet, berzâlemi, hepsi onundur böyle Bu için, Allah dostları için, ölüm fark etmiyor muhtemelerindir. Çünkü insan ölmüyor. Ölüm bedene gelir. Ruh aynı ruhtur. Zaten aşkı duran, İman eder ruhu Allah dostunuz onu fark etmiyor. Neden? Şimdi bir eve saraya gittik. Çok büyük saraya mı konuk olduk oraya böyle, büyük saraya böyle. Kaç saray büyük muazzam? E bizi kabul etti, aldı. Önce bizi bir yere aldı. Oturdu biraz. Sonra buraya falan yere geçelim. Peki efendim. geçtik? Biraz da buraya falan sofraya, masaya buraya efendim. Tek yatacağız bir filan yere. Ölen bu muhteremler büyük Allah milleti ruh alamını dedik. Belan bu ana karnına gel bakalım, ana karnına gel bakalım böyle, ana karnına. Ya Rabbi çok dar sıkıyor görece, karanlık görüsü bana karşı muhterem geldik belaç. Dokuza kaldık. Ya yani dünyaya gel bakalım kulum. Gelmem yok. Gelmem yok. Uçakta vakit geldi mi, kadın aşağıya bekleyemez. Yani Yoldan gelir, uçakta gelir, gemide gelir. Doğum olur Savaşta kaçarken ayırken doğum Ölüm burayı muhterem der. Mevlam dünyaya geldik. Ne yazık ki genelde bir aldanma dünyaya. Yani burası sanki bir kalıcı dünyada. Unutma ahiretliği, Allah'ı unutma. Gaflet. O uyumakta Kişi, evin eşyasına, süsüne, kalep oduruna, fayansına, rengine, perdesine, halısına, artık kanepe'nin koltuğuna, renk desenlerine hemen işte bu desenim, şimdi bekliyor da bunu değiştireyim ben. Eski insanlar, muhteremler, tencere yemek yer, yapıyor orada yerlerde böylece, topraktan böylece. Şimdi bizler tabak vermiyoruz, tabak vermiyoruz, tabak de. En yüz evinde var. Yani bundan da bu ben bunlardan. Yeni model çıkmış, desenin çok güzel. Atıyor bunlardan böyle. Kaşığı vermiyoruz, kaşık çatal vermiyoruz, tabak vermiyoruz. bunlar? Hep dünya çekilmesin bu Allah dostu demek, dünya aldanmayan, Rabbim sen beni yarattın, ben sana döneceğim. Unutmayan ölümü, Allah'ın şun muhteremler. Bunun için ne oluyor? Mevlam böyle, kulum, tamam dünyanın bu kadar yaşanan yeter. Gelsene başka odaya bitireyim bakayım. Yer altında ama, üstten daha güzel muhteremler varsa böyle. Yani tam bahçeye böyle. Öyle insan var ki muhteremler, öldüğü zaman böyle kabre girince, artık ruh, o kadar sevilir ki ruhanda, ruh coşuyor, giriyor. cennetten bahçe, benden kokuları mı derler? O kadar güzelliği güzellik, güzel, nur böyle, feyizler kursanacaklar. Oraya gelince, Allah'ım, niye daha evvel alman sen dünyadan beni, o dünyanın karnını çektin yani sen kabir çok dünyadan üstün ustana, dünyadan böyle. Yani kazanan bir insan kabreye girince, kişi kabreye görünce, kabreye girince ister ki, <gülüyor> bütün dünyayı sana veriyoruz, ama istemem istemem, kimsenin ben dünyayı istemem. Yani dünya hayatı zor aslında bunu Çok zor dünya hayatı. Öyle bir solma durmadan soluma. Al ver, al ver, al ver. Hiç uyum, durmadan beri. Yolda, evde, tuvalette, banyoda, uyurken, o yok orada. Tuvalete çıkma var değil böyle? Kişiye işler oluyor bazen. İnsanları sıkıştırıyor. Arabada, marabada. Şu kişi hemen kutu kutu yere koşma böyle. Şimdi uykudan kalk gece, tuvalete böyle. Hayat zor böyle. Löv-i Mülk, Mülk Allah'ındır mülk. Öteninde. Yani dünyada onun, kabirde onun, o Mevla ki Rabbimiz Cenir-ı kulunu sevmişse, kuluna razı olmuşsa, onun mezarı cennetten bahşe Aynı cennette bir bahşe. Küçültülmüştü böyle. Mezarı komiseri geliyorlar böyle. Görüşüyorlar ana baba, biri sarılıyorlar, görüşüyorlar, evliyorlar, peygamberler, dostlar geliyorlar böyle. Velevülhamd'ı, hamd övgüde Allah mahsustur. Yani övülecekse övgü aldan hakkıdır. Velevülhamd istikak deniyor bana. Her bir anlamı vardı. İstikak, Allah'ın hakkında övülmek. Övülmek, Allah'ın hakkında her Yani filan kişi çok akıllı. Ona aklı veren kim muhtemelen? Filan kişi genç, çok güzel. Ona güzelliği, onu güzelliği yaratan kim? Elinde mi güzellik? Muhtemelen. Ve Allah Celle'ye cahil nedir? Alâ kadir, her şeye kadir mutlak verin alâ küllü şey'in. Burada şey'in aynı şey anlamına arşı gelir. Türkçe fark etmiyor. Şey. -a Her şey. Burada temim var. Alâ şey'in. iki eser böyle. Bu küllü anlamıyla. Küllet. Az anlamıyla öyle. En az bir şey, ufak bir şey bile en büyük bir Allah'ın gücü yeter muhtemelen. Yani Rabbim bunu yapabilir mi? Deme muhtemelen. Mevla'ya geldiğinde sağlıklı uçuruktu. Uçur, uçur. Havada mı istedim? Dönyeler işte Şimdi burada yuhiyye ümit yok muhteremden burada. Hadı şeridi buraya. Süleyman dahi bu şekilde geldi. <gülüyor> yuhiyye ümit var, başka hadı şeridi var. Mesela namazın sona sonra okunur, onda var. Yuhiyye ümit, bunda yok. Bazı ihlal ediyor bunu, etmeye gerekiyor bunu. Şimdi burada şu var muhteremler. Her bidat üstüne götürür. Her bidat. Bir yere bizzat girdiği kadar seni götürür. Havale su gibi böyle. Şu gencin su koyduk, hava çıkıyor Şimdi şu oluyor gene cemaatta mesela farz namazında imam selam veriyor, herkes susuyor. Cemaatten biri görevli görevsiz ve hatta bir çocuk oğlum ente selamı okuyor seçti, kimse okumuyorlar. Sünnet okuma bunu. Okuyor, kendine o bir o. hava. Yine tesbihatta Allah a, Allah Allah'a deniyor. Peki duruyor. Gene bir görelim meyizdin, gene cemaattan biri veya bir şu birisi, La İllallahu Bahtarşı'da şey, o okuyor bunu, kesme yarım kalıyor muhtememde, eksik kalıyor. 99'a kalıyor, bunun mühürü, bağımı nedir? Bu kelime tevhid muhtembeyle. Açık kalıyor Açık oluyor böyle. Bunun mühürü bu, toparlanması bu şey. O da Şerif Aram Muhtembe, o da inşallah. Kardeşlerim, Müslüm'de, Tirmizi'de. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Sevil-i Peygamber Alişim Hazretleri. Sizden biriniz her gün bin hasene kazanmaktan aciz mi? Hesabına soruyor. Sizden biriniz, yani işte hepiniz anlamına geliyor, sizden biriniz her gün fikri yemin her gün bin haseneye salgı aciz Aciz mi? kazının Fesir-i Sahil'in İncil-i sahili. biri sordu Ya Allah nasıl her gün bin hasene kazanabiliriz? Bin on 100 değil bu? Nasıl kazanabiliriz bin hasene? Kolay mı? Nasıl yaparız bunu? Bu Aleyhisselam Hazretleri günde 100 defa sualla değiliz Diyeniz, Allah biri 10 verir, olur 1000 hasene. Yüz, Sübhan Allah. Bak kalmıyor. Sübhan Allah, Sübhan Allah, süban Allah. Yüz sene oldu bir on 10 veriyor, etti 1000. Ama kalmıyor bu kadar. Fe yüktü billehü elfi ve yüktü anühü elfi atiyetin. Allah'ın rahmeti bakımı tenevim Allah kuluna 100 bedel Bin sayfa yazdırıyor amın terinde böyle yaz bakalım, bin hastan bin sayfası böyle bin de günah siliniyor bakın terinde günah böyle. Şimdi naman sonra okuyan bir kişi ne yapıyor? 33 defa günde 5 defa ediyor yüz 165. Amma tabi Allah katında kabul olması gerekiyor. Bunun için de önce harflere dikkat gerekiyor. Subhanallah, Subhanallah, Elhamdülillah! Elhamdülillah! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Ama Tanrı'nı yavaş muhtemelen böyle. yavaş böyle. Demek gerekiyor. 99 oluyor, böyle kalıyor. Yüzücünü tamlarsa, Allah'ın vahdiyen tevhid ile onu tamamladım böyle, büyüleniyor, barbiakonun büyül azı büyülendi, Ayrıca postan yoktu. İzladeh'e Fatiha.